Cemetler kamerada dinleyendiri. Bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebeci hocamız bizlere tasavvufya sırlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. İnşallah ölüm kavramına devam ediyorduk. Kuşeyri'nin Risale isimli eserinde şöyle bir anekdot geçiyor. Şehziliği ile alakalı. Anlatan Cafer bin Nusayr. Bekran veriyor şöyle bir hadise anlatıyor Cafer bin Nusayr Şivli ile alakalı de gördüğün haller nedir diye soruyor. O da diyor ki Şivli bana dedi ki üzerimde bir dirhem hak borç vardı. Ondan kurtulmak için sahibine binlerce dirhem tasadduk ettim. Yani küçücük bir borç vardı. Ondan kurtulmak için çok fazla miktarda tasadduk ettim. Fakat kalbimi hala o işte bir dirhem borç meşgul ediyor diyor. Sonra Şivli'yi Namaz için abdest aldır diyor o kendisine hizmet eden kişiye. istediğini yapıyor ama sakalını aramalığı unutmuşum diyor aralamayı. Şibli'nin dili tutulmuş olduğu halde elimden tuttu, sakalını aralattı ve vefat etti. Yani sünnet seniyi yerine getirmek konusunda bir titizinden bahsediyor muhtemelen hocam. Dilerseniz buradan devam edebiliriz. Bu şey Şibli'nin ölüm hali, yaşamış olduğu bu hali nasıl değerlendirmek gerekiyor? Buyurun efendim. Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ala Muhammedin ve alâ ve sahbihi ve bihi Evet. Önde gelen sufilerden Selef dönemi sufilerinden Şibli Gazali öncesi Evet Şibli Son nefesi Bu Metinden anladığımıza göre Son nefeste Şibli ölmek üzere Evet Diyor ki Üzerimde ...bir dirhem karşılığı... ...dinar altın para... ...dirhem gümüş para... ...bir dirhem gümüş para... ...birisinden borç almıştım... ...üzerimde kaldı ödeyemedim... Ne? ...ondan kurtulmak için... ...şimdi sahibine... ...binlerce dirhem... ...tasadduk ettim diyor... ...ne... ...bir dirhem değil... bindir dirhem olarak verdim diyor. Yani... Fazla fazla vermiş ya. Yani. Fazlasıyla verdim diyor. Yani... ...aslında misli misline borç... ...İslam hukukuna göre... ...zahir ulemasına göre öyle. Evet. Ama... ...hakikat gözüyle bakan Arif'lere göre... ...öyle değil. Bana... ...bir borç verdi... ...misli mislini ödeyeceğim... Ama bana borç vermek suretiyle bir lütuf da bulundu. Lütuf var. Evet. Para para ödendi, tamam. Ama yaptığı hareket bir lütuftu. O lütfa karşılık lütuf göstermem gerekiyor. Onun için fazla verdim. Meselesi gündeme geliyor. Evet. Bu konuştuğumuzun Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı Rahman suresinde es billah Hal cezaul ihsan illa li İhsanın karşılığı, iyiliğin karşılığı iyilikten başkası değildir. Evet. Yani bir dinar, bir dirhem borç verdi. Ben de ona bir dirhem ödeyerek borcumu ödedim. Tamam. Ama bana borç vererek lütufta bulundu. ...o lütfuna da karşılık... ...lütufta bulunmalıyım. Evet. Parayı paraya ödedik ama lütfuna karşı lütuf... ...yok. Onu da karşılık vereyim inceliğini gösteriyor. Mecbur mu? Yok mecbur, mecbur değil. Mecbur değil. Aha. Ben bir dirhemi aldığımda... ...mutlu olduğum ihtiyacım giderdi çünkü. Ben de öyle bir para vereyim ki... ...bendeki mutluluğun aynı sonda olursun. Hı. Bir yerine bin verirsem... ...benim duyduğum mutluluğun... ...daha fazlasını duymaz mı? Duyar. O zaman onun lütfuna karşılık... ...lütuf borcumu da ödemiş oldum. Hem maddi... ...borcun maddi yönünü ödedim... Evet. ...hem de borcun manevi yönünü ödedim. Şeriat neyse... ...esas odur. Evet. Bir verdin... ...bir. İki verdin, iki. Üç olmaz. Ama verirse... ...bu zihniyette incelikle vermek... ...daha derin bir... ...İslami daha derin imani, daha derin vicdani, daha derin bir ruhi ve daha derin bir kulluk anlayışına işaret ediyor bu. Takva İslam'ı tamam. Takva değil. Vera. Vera. Evet. Vera. Yani bir verdi, on verdim dese takva olurdu. Evet. Bir verdi, bin verdim deyince hmm. vera oluyor. Bu vera oluyor. Takva evet. daha geride kalıyor. Anladım. Evet hocam. Sohbir babında bu gibi incelikler çok. Zaten kimseden Tısavvı Erbabı hiçbir şey istemez Hakiki Sufiler evet. Kimseden hiçbir şey istememişlerdir evet. Makam mevki talibi olmamışlardır Ama isteyenlere vermişler Makam mevki talibi olanlara da Nasihat etmişlerdir evet. İcabında Yani kelle koltukta Hayatları bazına doğru yolu Söylemekten gerek kalmamışlardır. Evet. Göstermekten gerek kalmamışlardır. Onu üzerimden attım borcumu ödedim. Şimdi kalbimi en çok meşgul eden buna rağmen hala o bilir hem ödeyebildim mi? Bire bin olarak ödememe rağmen hala ödeme kafamda ve gönlümde var. Allah Allah. Ya Çok hassasiyet yani. Çok büyük hassasiyet. Sonra Şibli dedi ki ezan okundu. Namaz vakti girdi Bana bir abdest aldır dedi Çünkü abdest almaya gücü yetmiyordu Yatıyor yattığı hmm. yerde Artık sekerat Ve ona abdest aldırdım Ancak Böyle biliyorsunuz Yüzümüzü yıkarken Elimiz ıslak vaziyette Parmaklarımızı açıyoruz İki elinde parmaklarını sakalın arasında Üç defa sakalların arasında Hilalliyoruz bu şekilde sünnet. Bu şekilde <gülüyor> hilalliyoruz... Yani hilallemek. Evet. Ab abdesti ne yaptı? Abdest. Ama sünnet bu şekilde. Unutmuşum diyor. Yani tam sünnet üzere abdesti aldırdım. Evet. Şimli'nin konuşamıyordu halsizlikten dolayı. Zor konuşuyordu. Elimden tuttu benim elimden. Ondan sonra elimi ...sakalına götürdü... Evet. ...benim elimi... ...ve elimi, parmaklarımı... ...kendi sakalını şöyle sürdü... ...ve... ...bu şekilde sünneti... ...ifa ettik... ...abdesti tamamlandı... ...ve bu sünneti... ...icra ettikten sonra da hemen vefat etti... ...Allah Allah... ...son anda bir sünneti kaçırmıyor... ...en son anda... Yani. ...farzlar mutlak... ...sünnetler ona yardımcı... ...ne kadar çok sünneti riad ederseniz... ...farz zirvesi yukarı çıkar. Sünnetleri az yaşayanın... ...farzlara olan... ...titizliği ve o zirvesi... E, ...yükseklik olarak aşağıda kalır. Onun için... ...büyükler böyle söylüyorlar. Vacipler farzları destekler. Evet. Ondan sonra... ...sünnetler vacipleri... ...ve bu şekilde din tamam olur. Bir kimse sünnet terk vaci vacibi terk eder. Vacibi terk ederse farzı, terk, farzı eder. terk eder. Farzı terk eden de imanı zayıflar ve imanı kaybolur diyor. İman kalesinin etrafında 3 sur, 3 korunak, 3 kasa. Kasa açtık. Bir hazine var içinde. A kasanın içinde bir kasa daha var. Onu da açıyoruz. Yani. Açıyoruz. Aa, bir kasa var. Üç kasa üzerinde kıymetli bir hazine var. O hazine bizim imanımız. Dünyada bütün dünyanın altını, gümüşü, elması Yakudice, Zeberceti, Safiri, Akiki, neyse. Evet. Hepsinden kıymetli benim imanım önce. Onları korumak için nasıl kasalara koyuyorum? Kendi imanımı korumam için de farz kasası. Farzı yaşarken takva ile yaşama kasası. Ondan sonra vacip kasaları sünnet kasaları vera kasaları hep imanı koruma yönelik bunlar onun için yüzeysel süperfisiyel olarak İslam'ı yaşayanlar bu şekilde derin ve profound olarak e, yaşayan Müslümanların takva ve vera ehlinin hallerini anlayamaz onların yaşadıklarının manasını kavrayamaz ve onları yorumlayamaz evet. Anlama için yorumlar. güler geçer e, vera ehli takva ehli de boynlarını bir kere onların gülmesine karşı ses çıkarmazlar Hı -hı. Yüvey, kendi vera yollarından takva yollarından yürürler evet. hakka ey inananlar takvaya sıkı sıkı yapışın takvayı yaşayın değil yapışarak yaşayın takvanın hakkını verin takvayı yaşayın ama hakikatine erin Evet. şeklinde bir tavır içerisinde kendilerini dindar olarak yaşamalarını eleştiren, dindarlık olmayan diğer mümin kardeşlerine tolerans ve hoşgörüyle bakarlar. Evet. Ve bu yaşamaları da başkalarına karşı kendilerinde bir üstünlük duygusu uyandırmaz. Çünkü son nefeste kimin ne olacağı, kimin başına ne geleceği belli değil, bilemiyoruz. Allah son nefeste imanımızı muhafaza eylesin en büyük hazine en son dünyada çıkarken lazım imanla öldün, imansız öldün yani hüsnü hatime dediğimiz o yapılanma gerçekten çok önemli ne olacak halimiz öleceğiz bir gün evet. acaba imanla öleceğiz çünkü imamlık yaptığım yıllarda pek çok ölünün başında hazır buldum nasıl ölünüyor ...sen hiç hayatında... ...ölen insanların başında bulundun mu? veya da kaç tane bu tecrübe yaşadın? Az ya. Bir, bir Üçü beşi yalnız. Evet. E, Fakir ben imanlık yaptığım yıllarda... ...o kadar çok yaşadım ki bunu. Hı. Yüzlerce yaşadım. İnsan ibret alıyor yani. Şey son nefeste. Ya, son nefes. Neyse anlatmıyorum Yani bunlar... ...onun için ben kendimden korkuyorum. Hı. Hı. Kendi imanımdan korkuyorum. Estağfurullah. Yani... ...kendi imanımdan korkuyorum. Yani bu Şibli Hazretleri son nefeste... ...böyle sünnet-i seneye... ...bir itibar konusunda evet. bir hassasiyeti var yani. Böyle. Sakalını hilallettirdi bana. Abdestte sakal hilallenmesi lazım parmakla. Onu bana yaptırdı. Konuşamadı halde. Ve o şekilde vefat etti. Çok anlamak zor hocam bunu ya. Çok. Evet. Cafer... Bir... Evet. Cafer... ...bunu bana... ...anlattığında... ...ağlamaya başladı. Ve... ...ömrünün sonuna kadar... ...şeriatın adabından... ...bir edebi bile... ...kaybetmeyen bir adam hakkında... ...ne denebilir ki dedi. Yani sonuna kadar... ...şeriatın adabını... ...devam ettiriyor. Ve sürdürüyor. Çok ince yaşamıştır hocam. Çok hassas yani. Ya, ya. Evet sayın hocam. Bir başka bir anekdot var. Dilerseniz. Yani şunu Buyur söyleyeyim. buyurun efendim. Son nefes çok önemli. Çok önemli. Şam'i Efendi asletir bize sorsanız o da son nefes diyordu. Musa Efendi Hazretlerine sorsanız son nefes diyordu. Abdülkadir Geylani Hazretlerine sorarsanız son nefes. Peygamberimizin dışında herkes son nefes diyordu. Çok önemli. ...ama hepsi de imanla göçtü... ...hep aklıma ladiklamiyet hale geliyor... ...la ilahe illallah dedi öldü... İmanla öldü gitti... ...ama sekerat-ı mevti... ...epi bir sallanmış ladiklamiyet'e... Hmm. ...rahmetullahi aleyh... ...hızırla görüşen kişi... Yani. ...hızırla görüşen kişi... Evet. ...demiş la ilahe illallah demiş ve ölmüş... ...yani imanla ölmüş... Elhamdülillah. ...orada problem yok... ...ama... ...inne fil mevti... ...lesekeratun... ...ölüm sırasında sarhoşluklar var... Câ et sekaratül mevhidü ya Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ölümün sarhoşluğu geldiği zaman işte orada biz ne olacağız? Allah dostları bile gelgitler yaşamış, met ve cezirler yaşamış. Onlara bakarak şöyle düşünüyorum. Bizim halimiz acaba ne olacak? Ama elhamdülillah şunu da o büyük zevat-ı kiram okuyor. Hepsi la ilahe illallah dediler, vefat ettiler. Evet. La diklami de Allah rahmet eylesin. ...o da biraz sallanır gibi olmuş ama... E ...sonunda tabi... Allahü Teala'nın sevgili bir kulu... ...la ilahe illallah... ...Muhammed-i Resulullah diyerek... ...o da elhamdülillah imanını korumaya muvaffak olmuş... ...bizim gibiler ne yapacak... Gediğimiz haram, içtiğimiz haram... ...konuştuğumuz yalan yanlış... ...yürüyüşümüz yürüyüş değil... ...oturuşumuz oturma değil... ...yememiz yemek değil, içmemiz içmek değil... ...gecemiz gece, gündüzümüz gündüz... ...namazımız namaz, orucumuz oruç değil... ...koran okumamız koran okuma değil... Bizim halimiz ne olacak? Evet, hazırlık yapmak lazım yani orada. Büyük satlar, en çok korktuğu bu. Evet. Doğan Anadolu'da bir şey efendi vardı. Doğu Anadolu'dan... işte Erzin canlı mı, Elazığlı mı? Orada biliyorsunuz, doğuda e, sigara içerler. Evet. Üzüntülü şey efendi, yaşlı, sigara içiyor, üzüntülü. Niye böyle çok aralarda sigara içiyor? Dediğimde dediler ki çok üzgün. Ne üzülüyor? Efendim son birkaç seneden beri... ...son nefeste imanla ölecek miyim acaba? Bu üzüntü onu kapladı. Üzüntüsünden dolayı... ...sigara içiyor dediler. Allah Allah. Aynen. Çok üzüldüğü için. Son nefes endişesi var ya yani. Bu şeyh efendi fena makamlarını geçmiş bir zat... ...son nefeste halim ne olacak diye... ...üzüntü. Üzüntü halindeydi mesela. Bunlar... ...anlatılması... ...yani şöyle bir şey yani... ...hep ona bakıyorum... ...benim koskoca bir hayatım var... ...yaşım yetmişe geldi, ihtiyar bir adamım... ...doğru dürüst yolda yürüyorum... Allah sağlık, afiyet versin... ...bütün bu hayatımı... ...ta annemden doğdum... İlk okula gittim, immatim okuluna yazıldım... ...12 yaşında namazıma başladım... ...ondan sonra... yüksek sistem okudum, ondan sonra ilahat okudum... ...ondan sonra işte evlendim... ...ondan sonra... ...çocuğum çocuğum oldu... ...ilahat fakültesinde doktoramı yaptım... Doçent oldum, profesör oldum, pek çok talebi yetiştirdim. O hizmetlere koştum, bu hizmetlere koştum. Şöyle 68 senelik böyle bir şey var. Kendimin manzarası var gözümün önünde. Evet. Bütün bu 68 senenin, siz biliyorsunuz bende röportaj yaptınız. Evet. 450 sefer bir hatıram çıktı dörksün. benim. Evet. İnşallah yayınlanır yani. yani evet. Yayınlarsanız de. öldükten sonra hayatımda olmaz. Ha. Yani. Öldükten sonra gençlere ibret olsun İbret diyeyim. olsun diye, yani, tabii. Başımızdan çok şeyler geçti. Gençler evet. bilsin diye yayınlanmasını istiyorum. Ya Bütün bu 68 senelik hayatı terazinin bir köfesine koyuyorum. Öbür köfeye de sadece imanımı koyuyorum. 68 senenin muhassalası, karşılığı ne? İmandan başka bir şey yok. Varsa imanım, yoksa imanım. Bitti. Varsa imanım, yıllar sonra anladı ki... Yaptığın her hayır ameli ihlasla yaparsan imanda kalite var demektir hmm. İhlasla canı gülünden Böyle isteyerek Şevkle, aşkla, arzuyla Allah'ı isteyerek Öyle mi kılıyor namazı? Yoksa tembel tembel kendinden geçmiş Savrulmuş i̇steksiz. Dağıtmış hmm. isteksiz böyle bir namaz mı kılıyorsun? Namazlarımızın çoğu böyle bizim değil mi? Ya hiç kılmıyorsa ne yapacak ya ...ben kılanları eleştireyim de... ...biz evet. yani kendimi eleştireyim de... ...kılmayanlar ne yaparsa yapsın... ...ben ona karışmam ama... ...kendi namazımda hayat yok... ...ya kendimi ben beğenmiyorum... ...ben namazım namaz değil benzemiyor... Tuttuğum oruç oruçla benzemiyor... ...gece zikir çekiyorum... ...çektiğim zikir zikre benzemiyor... ...ne oruç yapılandırıyor beni inşa ediyor... ...ne e, namaz inşa ediyor... ...ne de zikir inşa ediyor... ...hiçbirisi inşa etmiyor... ...yani... ...68 yıllık bir hayat karşılığında bir tane, bir tek, bir tek ışık, iman. O varsa varım, o yoksa yokum. Evet. O varsa varım, imanım varsa varım, yoksa yorum, yokum. Garanti var mı? Garanti yok. O zaman efelenmenin, kibirlenmenin, büyüklenmenin, caka çatmanın, efendim söyleyeyim, hava atmanın, böyle megolamanyanın, kibirlenmenin, narsizmin, ucubun, kendini beğenmenin, kendine makam mevkiyi biçmenin falan bunların artık ne ifade ettiğini var sen de düşün. Yani Öyle bir büyüklenecek halimiz yok. Yani istediğin kadar ilmin olsun. iman olmadıktan sonra ben senin ilmini ne yapayım? Hı. İman yok. Allame-i Cihansın. Bakıyorsun. Böyle Müsteşirkiler var Avrupa'da pek çok Evet Yazmışlar pek çok eser 120 tane eser yazmış Müsteşirki İslam'ı incelemiş Bir tanesi bir ilahiyat fakültesine değer Evet Bir tanesi Bakıyorsunuz o kadar İslam'ı incelemiş İnciğine ne kadar incelemiş Ama iman etmemiş i̇man ben Ne yapayım o ilmi İlmi kendisine fayda vermedi ilmi vardı ama faydasını görmedi. Yani ahiretine faydası olmadı ya. Yani. On mesela Karl Brokelman, Onun hayatını okuyorum. Adamcağız vermiş ne kadar eserler vermiş. Çok eser vermiş. Çok yani. Ama İslam olmamış. O kadar bilgiyi kafada, beyninde olması şu ilim bizzat hadi değildir. ...ilim bizzat hidayet erdirmez. ...erseydi Karl Brockelmann gibi yüzlerce misheşik gelmiş İslam'a saldıran. Evet. ...peygambere saldıran... ...Kur'an'a saldıran... ...yani onlar Müslüman olurdu... ...bir de ben Müslümanım deyip de peygamberimize... ...Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a saldıran... ...İslam alimleri var... ...yaşadığımız dönemde... ...onlar ne yapacağız... Onları, ...yani nereye oturtacağım daha hala bilmiyorum... ...peygamberimizi silmeye çalışıyor... ...hadisleri silmeye çalışıyor... ...ahkam ayetlerini silmeye çalışıyor... ...bakıyorum Allah olmuş... ...Allah olduğunun farkındalığı yok bizim tasavukta da en son mertebe budur. Aman oğlum Allah olma diyor. Hmm. Derviş yetiştiği zaman halife olarak bir bölgeyi irşada gönderildiği zaman irşada gönderildiğinde Şeyh Efendi müridine şöyle söylüyor. Oğlum Allah olma de ne olursan ol diyor. Alma, Allah olmayınca bir kimse apt olur. Yani sınırlı, oğlum, sınırlarını bil demek yani. Oğlum kulluğa devam, kulluğa devam, kulluğa devamın bir başka ifade edilirse oğlum Allah olmadı ne olursan ol Allah yani olsun. kul ol kul ol kul ol kul olmasan Allah olursun kul olamayan kişi kul olamadığı yerlerin Allahıdır Allahlık ...firavunun yolu mesleğidir en rabukümül aleyha dikkat edin ya kul olacaksın ya Allah insanlar çoğu yerlerde o kibirleriyle münmneleriyle Allahlık mevkiiine kendileri yükseltiyorlar kul olmak Şeriatın önünde, Allah'ın önünde, Allah'ın iradesinin önünde, Allah'ın isteğinin önünde kendini bir ölü gibi görmek. Ölüden farkımız yok. Aynı, tıpkı, ölü gibiyiz, başka bir şey yok. Ölü olmak, hiçlik makamı, hiç, yokluk makamı. Hiç olmak. Tavuf, tasavvufun en son gayesi hiçlik değil mi? Ne demek? Abdiyet makamı. Köle. sahibin önünde, Allah'ın önünde kimliksizlik makamı. Yüzü yok kölenin yüzü yoktur yüzsüz olmak Hı. kimlik yok Allah'ın önünde kimliksiz olacağız ama insanların önünde kimliğimiz olacak evet. ama Allah'ın önünde tam kimliksizlik Allah yanında kimlik kimliksiz, kimliksiz. Hı. sen efendimsin sen beni nasıl şekillendirdin benim şeklim senin şekillendirmek istediğin şekildir deyip boynumuzu düküp Allah'ın önünde Allah'a tanrı olmak Bunlar böyle geniş plan Geniş platformda dile getirmeye Ve dillendirmeye çalışıyorum Şundan dolayı Ölüm kendisi kelime olarak Konuşmuyorum Yani ölüm bir kelime değil mi evet. El mevtu, ölüm Bunun kelimenin e, Sentaks yapısı Türevleri üzerinde konuşmuyorum Evet Ölüm ve su kelimesi Arapçada X de mevve eden türemiştir Halbuki su hayattır mevte Mev yani. ölümdür ama iki aynı kelimeden geliyor. Türev olarak. Suyla ölüm Arapçada aynı kelimeden. elma ve elmavtu -tü -e eden türemiştir. Aynı kelime. Su, su ve ölümün kökeni ama aynı. Bunu ben düşünmüyorum. Evet. Bir anlam çerçevesi oluşturmaya çalışıyorum. Evet. Anlam çerçevesinin koordinatları için bu ifadeleri kullanmaya bu açıklamaları onun için yapıyorum. Allah Bir razı olsun. Matrik, Ölüm için bir matriks oluşturdum, bir çerçeve oluşturdum ben. Onun içerisinde ölümün birleşiği koordinatlar, yataylar ve dikeyler nelerdir acaba? Yatay olarak hayatı ve yaşadığım şu reel dünyayı, dikey olarak da benim mi? bunları bir yerde buluşturmaya çalışıyorum. İkisinin kesiştiği yerde benim hakikatim var, benim ölümümün hakikati var. Herkes kendi ölümünün hakikatini kendisi yaşaması lazımdır. Senin ölümünün hakikatini ben yaşayamam. Evet. Benim ölümümün hakikatini de sen yaşayamazsın. Herkes kendi Herkes kendi matriksini mutlaka kurgulamak zorundadır ve o matriks içerisinde anlam bazında, mana seviyesinde kendi ölümümüze kendimizin şekil vermemiz lazım. Ölümümüze şekil vermenin anlamı da ölüme aşık olmaktan geçer. Aşk siyahtır, ölüm de siyahtır. Aşkımızla ölümümüzü birleştirdiğimiz zaman iki siyahtan beyaz çıkar. İman çıkar. Hmm. Cuma, evet. Cuma, Cuma Suresi ayet 6. Eslaviz billah kul ya eyühellezine hadu inzamtum enkum evliya ulillah min dunin nasi fettemennu ulmeute. Ey Allah'ı... sevdiğini söyleyen Yahudiler ...gerçekten Allah'ı seviyorsanız... buyurun ölümü tefağul babından... ...içselleştirerek... ...ve ziyadesiyle ve şiddetle... ...iştedde ile... ...şiddetli olarak sevin. Allah'ı sevmek demek, ölümü sevmek demek... ...ölümü sevmek demek, Allah'ı sevmek demek... ...Cuma Suresi ayet 6. Evet. Hocam ben Allah'ı seviyor muyum acaba? Yavrum... ...kendi ölümünü, ölümü değil... Hep biz... ...ölümü seviyor musun diye sorduğumuz zaman... Ölümü nesnelleştirerek soruyoruz. Ölüm ve ben. O ve ben. Hayır. Ölüm sende. O zaman öznelleştirerek konuş. Acaba kendi ölümünü seviyor musun? İcabında. Çocuk diyor ki babamın ölümünü bekliyorum. Çünkü miras konuşacağım Mirasa konuşacağım diyor. Başkasının ölümünü seviyor. Şimdi baba ölecek. Mirasını o Babasının ölmesine aşık. Evet. Bir an önce ölse de mirasına konsam babamın diyor. Hayır. Sen kendi ölümüne aşık ol. Ve bu ölümünde de yaptığın ameller miras kalacak ahirette. O mirasa talip ol. Nasıl düşünmek Babanın değil, yani. kendi özüne. Evet. Kendi özündeki mirasa sahip çıkıyor. Ölümümüzü sevmek. Başkasının ölüsünü. Yani nekrofili diyorlar. Ölüsevercilik var. Nekrofili. Nekrofili. Dayı, he, ölümsevciliği diye bir hastalık var psikolojik. Başkasının ölümünü sevmek değil. Kendimi. Kendi ölümümü sevmem. Evet Biz bunu hiç işte ölümü sevmek Bu kavram bizde yok zaten Bu ölümü sevmek kavramı da Eksik kavram Kendi ölümü sevmem Tam kavram bu oluyor evet. İnanan insanları biz Ölümü sevmeyi birinci aşama Ondan sonra ölümler içerisinden de Kendi ölümüne aşık olmak Kendi ölümünü sevmek Allah'ı sevmeke eşit oluyor Ne kadar ölüm, ölümünü seviyorsun Evet Ölümün aşık olan bir insan... ...ölmeden önce ölmek. mutu, kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Ontolojik olarak değil tabi bu. Metafizik manada konuşuyoruz. Tesavvuf yanlar ...bak, Ethem Hoca sapaladı, apaladı... ...bunlar manyak yahu... Estağfurullah. ...der, Estağfurullah. Diye, yanlış anlamasın diye. Fizik ve metafizik ölümü... ...ayırt ederek kendi içsel ölümü... ...ölmeden önce kendi iç dünyamdaki... ...fırtınaları, kendi iç dünyamdaki... ...depremleri yaşamaya çalışıyorum. Onu anlamaya çalışıyorum. Ölüm benim kıyametim. Büyük kıyamette iza zulziletu lardi zilzaleha. Her yer sarsılacak. Sarsılacak. Ve ölmeden önce hayatta beni sarsan her şey benim ölümüm olmuyor mu? Baban öldü. Sarsılır mısın? Evet. Ha, ölümdür işte. Baban öldü, sen de öldün. Evin yıkıldı. O da 1 biz. milyon liralık evin var. Yıkıldı. Yıkılınca sende de bir yıkılma yaşanır ya. O da bir ölüm. Aç kaldın. Ölüm. O da bir Ramazan geldi. Ramazandayız. Evet. Ramazan ayının içerisinde aç kalıyoruz. Aç kalmak beyaz ölümdür. Delikodu yapmayacaksın, sıcaksın. Susmak da bir ölümdür. Kadınlara susun deyin. Kadınlara susmak ölümden beter. Öleyim daha iyi diyor. Ben illa konuşacağım diyor. Akşama kadar WhatsApp. Akşama kadar WhatsApp. Vat vat vat vat vat vat Telefon elinde vat vat vat vat Onun için telefon reklamları genellikle psikologlar kadınlara yönelik reklam yapıyor televizyonda hmm, bunlar hep bilinçli yani bilinçli biz farkında değiliz şuur altı subliminatif mesaj e, reklamlarda kadınlara Niye? akşama kadar konuşuyor konuşun diyor konuşmak ne kadar güzel konuşmayı kışkırtıyorlar telefon satabilmek için hat satabilmek için bedava size kontör diyor şu kadar konuşma hakkı diyor vesaire diyor evet. dikkat edin konuşmamak da bir ölüm türüdür Susabilmek yani. Evet susabilmek. Gözü yumuk kalmak, karanlıkta kalmak da bir ölümdür. Hiçbir ses duymamak. Tek başına çekiliyorsun. O da bir ölüm türüdür. Peygamberimiz itikafa çekiliyor. Kimseyle konuşmuyor. Sadece hanımı bir, falan bir şey getirdim ama ona konuşuyor. Başka? Hiç kimseyle sosyal temas kurmuyor. Itikaf. Peygamberimizin. Ramazan'ın son 10 günde geçici asosyal hayat yaşıyor Peygamberimiz. Niye? Niye? ...kendisinin içindeki dengeleri kurabilmek için yapıyor. Bütün bir hayatı kapsayan değil. Hayatın küçük bölümünü. Üç yüz altmış beş günde on gün. O kadar. Yani balans ayarı yapıyor peygamberimiz kendisine. Orada... ...susmak ölümü, görmek ölümü... ...konuşmamak ölümü... ...aç kalmak ölümü, sus kalmak ölümü... ...yalnız başına kalmak mezar... ...onun ölümü. itikafta çünkü. Evet. Bu ölümleri yaşıyor. Biz ölümün bu türevlerine hiç işaret etmiyoruz. Hep ölümün... ...öldün canın çıktı gitti. Hayır... ...ölmenin bu metafizik arka planını... ...işlemiyoruz. Acaba bu tür ölümlere ihtiyacımız yok mu... ...olunlatmak için var. Karanlıklara biraz gitmek lazım. Görmeme karanlığı... ...konuşmama karanlığı... ...aç kalma, oruç... ...tutacağımız oruç Survivor... ...programlarına benziyor sanki. Aç kaldık, sus kaldık. Hayatta kalma savaşı veriyoruz. Hayır. Ondan öte, ondan öte Survivor programında... ...gördüğümüz hayatta kalma... ...mücadelesinin ötesinde... ...oruç olayı... ...ruhun dinamiklerini inşa etmesi... ...o yapı içerisinde bizim şahsiyetimizin... ...bizim kamil insan oluşumuzun... ...o ilk... ...müsveddeleri, ilk çizimleri... ...ilk projeleri, ilk planları yatıyor. Bütün dava... ...oraya oluşabilir. Evet. Muhterem Hocam yine Kuşehir'in Er Risale isimli eserinde... ...şöyle ilginç bir anekdot geçiyor. Müzeyin Kebir anlatıyor. Mekke'de bulunduğum sırada diyor... işime bir sıkıntı düştü. Mekke'deydim diyor bu sıkıntıdan dolayı Medine'ye doğru yola çıktım ve Meymune kuyusuna geldiğim zaman yere serilmiş bir genç gördüm yani ölmek üzere olan bir genç gördüm yanına vardım can çekişmekte olduğunu gördüm ve kelime-i tevhidi telkin ettim la ilahe illallah de dedim diyor o ölmek üzere olan genç gözlerini açtı ve şöyle dedi ben ölürsem de kalbim aşk ile dolu olacak asil insanlar Aşk derdiyle ölürler. Bu sözleri söyledi. Sonra bir nara attı ve ruhunu teslim etti diyor. Genci gaslettim, kefenledim ve namazını kıldım. işini bitirince de yani Medine'ye gitme arzusu üzerinde sükunet buldu ve tekrar Mekke'ye döndüm diyor. Demek ki ben bu gencin işte son nefesini vermek zor olan gencin kefenlemek üzere oraya çağrılmışım şeklinde bir ifadesi var. Müzeyin Kebir'in ve gencin buradaki ifadeleri tabi ilginç. Ben ölürsem de kalbim aşk ile dolu olacak. Asil insanlar aşk derdiyle ölürler diyor. Dilerseniz bunu biraz açarak devam edebiliriz muhtemelen hocam. Buyurun efendim. Burada ana tema bir insanda aşk derdi varsa o insan rafine insan demektir. Yani. Allah'a aşıksınız Ve Allah aşkı sizin en büyük derdiniz Evet O zaman asaletli insansınız, Asilsiniz yani Asla Evvele merkeze Köke Yani Nomene öyle söylüyorum evet. Yani öze Bir dönüş halindesiniz Yani merkezi buldunuz diyor İmanın dışında Allah'ı sevmenin dışında her şey periferidir her şey çevredir namaz bile çevre imandan sonra namaz geliyor ama imana en yakın dairedir o evet. ondan sonra diğer daire hepsi iman dairesinin etrafında oluşuyor tek sabit iman ve Allah onun dışında her şey dikkat edin onun etrafında periferi onun etrafında çevreden ibarettir ve Allah'a imanınız, merkeziniz ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa namazınızın kalitesi de o kadar olur. Zayıf imanla namazlar salla parti kılınır. Zayıf imanla oruç açlıkla geçirilir, susuzlukla geçirilir. Efendim söyleyeyim, iman zayıflığıyla zekatlar kırkta birle geçiştirilir. Bakıyorsunuz. ...kırta beş veren var. Kırta iki veren var. Kırta üç veren var. Bir derviş... ...sıradan insanlar... ...Kuran-ı Kerim bütün insanlığa... ...genele hitap eder. Kırta bir değil mi? Biz genel olmak istemiyoruz. Biz Allah'ın önünde... ...elitleşmek istiyoruz biz. Onun için kırta iki... ...bir dervişim diyen bir insan... ...kırta evet. ikiden verecek. Kırta bir olunca yine müminsin. Yine Müslüman. Problem yok. Vazifeni de yaptın. Ama avamlaştın. Ben biraz havas olmak istiyorum. Fakirlerin lehine biraz daha fazla vereyim. 100 liram var. iki buçukları yerine beş lira vereyim. Evet. Daima her derviş kırkta iki vermesi gerekir. Bir de hakiki dervişler var. Okumuştuk biliyorsun. Sufi zekat ...kendisinden düşen insandır diyor. Böyle bir ibare geçtiği evet. ...hatırlıyorsan. Evet. Allah Allah. Yani Sufiler, Allah dostları... ...zekat vermez mi? Vermez. Çünkü diyor malı yok diyor. Hiçbir şey, şey. Sufi olabilmek için bütün malını vermek Her lazım Her şeyini diyor. vermiş çünkü. Zekat olarak malının kırta kırkını... ...Hazreti Ebubekir Bekir gibi verdi. Mal kalmayınca olmayan malında zekat olmaz. Tamam. Onun için Sufi zekat vermez demişler. Yani evet. malının tamamını vermek gerekiyor... Tabii. sufi olmak istiyorsanız. Dervişler de dervişlik, aşağıdaki aşamalar. Şimdi 42 dedik ya biz burada. Ya 41'i biz zaten zor veririz. nasıl verebiliriz diye bu şekilde bir zihinsel anlam algı operasyonu yapmış oldum. Evet. Onun yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Bekir'in tamamını verdiğini düşünün. O nasıl veriyor ya? Yani? O nasıl veriyor acaba? Yani onu düşünüyorum da. Böyle pek çok etrafımızdaki gençlerden hayatımın özellikle üniversiteli gençlere kendime adadığım son 42-43 senesi yarım asra yakın 7000'e yakın bir talebe grubu oldu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Geliştiremedik fakirhane, acizane. Ben kendim hala adam, odama, adam olamadım. Estağfurullah. Bir yere gelemedim. Evlendirdik pek çoğunu. Yani belki bine yakın bir evlilik yaptırdığımız zannediyorum. Maşallah. O da güzel bir şey. Bazı gençler, yani bin tane evlilik düşünüyorum. Evlendirdiğim gençlerden üç evlilikte karı koca, genç evlatlarımız evlendiler. Düğün için kendilerine getirilen takılar, hediyeler var ya, para, altın gümüş. Onlar getirirler. Hocam, bize düğünden bu takılar geldi. Bu evliliğimizin bereketli olması için talibelere bunu burs olarak, kitap olarak, hizmet olarak, yiyecek, yiyecek, kitap vesaire bunu harcayın diye üç evlilikte vuku Allah, Allah. Üç tane. Şimdi onlar zaman geçti. Mesela bir tanesinin üzerinden 26 sene geçti evlendirdiğimizin. Aile, hizmet ailesi. Maşallah. Yatıyor, kalkıyor, hizmetle. Aşkla, muhabbetle devam ediyor. Öbürü 20 sene oldu. Şöyle bir bakıyorum. O da aynı şekilde. En son işte Allah razı olsun. Resul'ün düğünü yapmıştık. Evet. O da hocam buyurun dedi, takdim etti. Bakıyoruz, edepli, terbiyeli, hizmet, aşk, muhabbet... ...yani bu üç evlilikte de... ...böyle bir bereket var... ...Allah yani bereketini veriyor. artırsın... Işte. Yani ...bu evlilik... ...Allah için bir evlilik olsun... ...diyor... Evet. ...hem karısı hem kocası... ...ikisi aynı anda... ...tek karar vermeler çok oluyor da... ...olmuyor tek karar... ...çifte karar... Hı, i̇ki tarafta aynı evet. şeyi söyleyecek... Bir evlilikte üç tane çıktı... Bir evlilikte... ...evliliğim... ...Allah'ın sevdiği ve istediği bir evlilik olsun... Bu evlilikten ahirette ben fayda göreyim. İşte evet. bunlar çok önemli. Yani en sonunda Canan gel demiş gitmemek olmaz diyor. Allah canımı istiyor. Vereceğim son şey kendim. Bana kendini ver diyor. Onun için diyorlar ki Hazreti Öbekir'in malını verdi. Evet. En sonunda da canını da verdi. Her şeyini verdi. Önce kızını verdi. Ondan sonra malını verdi. En sonunda canını verdi Hazreti Bekir. Yani varlık gene varsa varlığın tamamını... Feda etti. Adem'e irca etti. Yokla kuantum kuyusuna Allah'a bilinmeyene attı gitti. Yani Canı ana verdi. Bir şey kalmadı ortada. Nerede kaybolduysa dirilişi de oradan olacaktır. Kişinin dirilişi kayboldu yerlerdedir. Nerelerde kendini kaybediyorsun? Ben parayı çok seviyorum. Benim dirilişim parada olacak. Parayı putlaştırdım ben. Öyle diyenler var. Öyle demiyor da yaşantısı hep Aya. para merkezinde. Yaşantısı Allah'ın merkezinde değil. Evet. Paranın merkezinde hayatı oluşturmuş. merkeze para. Ya bu duned dinara. Ahir zamanda ümmetim kapitalist olacak diyor kapitalist değil başki kapitalist bir gözünde dolar yazıyor bir gözünde euro yazıyor ümmet-i Muhammed bu hale geldi artık Allah para para Allah oldu bu zihnete sahip bir insan şu yaptığımız bu konuşmanın ne manaya geldiğini anlayamayacağı için biz bu konuşmamızı kısa şu şekilde özetlemek isteriz Allah'tan başka ilah yoktur Anladınız? ...anladınız. Anlamadıysanız Allah'tan başka... ...pek çok Allah icat edersiniz kendinize. O zaman... ...sonradan türetme, nefsinizin türettiği... ...Tandralara tapmaya... buyurun devam edin. İnsanların çoğu böyle. Şimdi burada Allah olayda müzeğin Kebir... ...bir de müzeyin Sagir var biliyorsunuz. Evet. Hep Selef Sufiler, büyük zatlar. Burada... Allah tarafından kalbine bir Medine'ye gitme arzusu doğmuş. Evet. Bir arzu oluşuyor. Allah yönlendiriyor. Medine'ye git Medine'ye. Çıktım diyor. Ama o duygu neden gelmiş sonradan anlaşılıyor. Ölmekte olan bir genç var. Ona son nefeste işte yardımcı olacaksın. Cenazesini yıkayacaksın. Defne Namazını kılacaksın. İşte o gence hizmet için. Allah dostu bir genç. Allah görev yani adet. ...Allah ona doğru yönlendiriyor ama... ...Medine'ye gitme arzusu şeklinde. Hayır. Ve gençle karşılaşıyor. Bakıyor ki ölüyor. Ve onu yıkıyor. Cenazesini, definini yapıyor. Yaptıktan sonra da... ...Medine'ye gitme arzusu kayboluyor. Anladım ki... ...yola ve sefere çıkma arzusu Allah tarafından kalbime... ...şu gence hizmet edeyim diye çıkıyor, verilmiş. Ve vazife yaptım. Medine'ye gitme arzusu kalbinden kayboldu. Mekke'ye gerisin geriye. Görevi bitti. Bakın dikkat edin, gönül ilahi mesajları okuyabilecek hale gelmesi. Mesela şu anda duruyorum, sevgili hocam Mustafa Ercan hocamı ziyaret etmeyi çok arzu ediyorum. Böyle bir arzu geliyor içime. Evet. Ve takanak, obsesyon olarak da bende yer ediyor. Ve beni bu harekete geçiriyor. Bir hocamı ziyaretliyorum, bakıyorum ki hocam da hastaymış. Aa, es, eski talebelerinden bir tanesi gelse de Beni ziyaret etse de Ben de böyle bir evet. sinerji olursa Falan O da öyle arzu ediyormuş O arzu edince bende bu arzu doğmuş Evet Ama işte kalbimize gelen Bu gibi duygular Pozitif duygular Bunları yaşamak ayrı bir olay Bu mesajları almak Bu mesajı okumak da ayrı bir olay Evet. Aklıma getirdi mesela. Bizim bakıyorum amcamın oğlu Faruk Bey. Aklıma geldi. Hemen arıyorsun. Arıyor. Faruk'cum nasılsın? iyi misin? O da daralmış zavallı. Üzüntülü. Kederli. Ben arayınca bir beş dakika konuştuk. Rahatladı. Rahatlayayım diye kalbime onu arama arzusu düşüyor. Nereden geliyor? E Valla ben de bilmiyorum ama o arzu kalbime geldi. Yani aklıma geliyor. Evet. Gelmeye getirilmiş Getiriliyorum. Hmm. Mesela. Yani bu gibi olaylar olduğu zaman bu gibi duygularınızın kökenine inin kökeninde hep Allah'ı bulursunuz Allah yönlendirmesi bu Evet. işte bu gence Allah Medine aşkı üzerinden Allah kalbine operasyon yapıyor ve varıyor ölmekte olan bir genç var Aa, vefat etmek üzere bir genç Allah haşığı bir genç son nefes artık böyle haletinez deniliyor sonu ayın harfi ...haleti nezr ...ruhun çekilme hali... Nezir. şey ...işine girmiş... ...içinden ruh çıkarılıyor... Evet. ...son nefes... ...can çekişiyor... ...ona dedim ki... ...la ilahe illallah de... ...yani ölüyorsun... ...Allah de... ...kısaca... ...la ilahe illallah'ı... ...ölmekte olan... ...kişiye telkin ediniz... ...diye hadis-i şerife uymuş... Evet. ...la ilahe illallah... ...la ilahe illallah. Gencin gözleri kapalıydı. Genç... ...gözlerini açtı. Ben şu anda ölüyorum. Ama ölürken... ...bütün zihnim, kalbim... ...aklım, bendiğim, ruhum... ...Allah'ın aşkıyla... ...lebalep... ...tamamen dolu. Allah aşkıyla dolu bir ruh. Bu şekilde ölüyorum. Evet. Ve asil insanlar, asaletli insanlar para derdiyle değil de Allah'a olan aşkın derdiyle ölürler. Çok önemli bir söz yani hocam. Asil insanlar, asla dönebilmiş insanlar Allah aşkının derdiyle yana yana ölürler. Bu şiir okudu. Ölüyorum ama kalbim Allah aşkıyla dolu. Asil insanlar ölürken aşk derdiyle Allah'a aşkla ölürler dedi. Burada Allah'ı sevmek insanı asaletli yapar. Parayı sevmek ne yapar peki? Hayatımız hep materyalistik hep kapitalistik hep seküler Maalesef. hep paracı. Böyle bir hayat yaşıyor muyuz, yaşıyoruz. Asil mi bu hayat? Değil. Bu beytlere göre asil değil. Sevginin objesi Allah olursa sevgi kutsallaşır. Sevginizin kutsal olduğu sevginizin objesine Nesnesine bağlı Neyi seviyorsun bana söyle Hocam ben futbolu seviyorum Ben işte Galatasaray'ı seviyorum Ben Ankara gücünü seviyorum Ben Gaziantep sporu seviyorum Ben Konya sporu seviyorum İşte sen olsun Sikisi sevdiğinden ibarettir Ben de Allah'ı seviyorum Evet Ben de ...sevgim ve imanım Allah'tan ibaret. Olay bu. Başka bir şey değil. Bana neyi seviyorsun? Taptığın Allah'ı söyleyeyim sana. Kimi parayı seviyor... ...kimi şöhreti, kimi makamı... ...kimi altını gümüşü... ...kimi ge gezmeyi, tuzmayı... ...kimi şarkıyı, modayı... ...konuşmayı... ...hep bunlar, hep Tanrı. Neyi çok düşkünsün? Düşkün olduğun yerler... ...taptığın Tanrılar. Hazreti İbrahim'in kırdığı putlar... Ağaçtan maaştan yapılmıştı, baltayla kesti. Bu konuştuğum putlar senin kalbindeki, içinde türettiğin türetme ilahlar, içindeki acaba bu türettiğin metafizik ilahları, putları neyle keseceksin? Hangi baltayla yok edeceksin? Metafizik bunlar çünkü. Evet. Para değil, paranın sevgisi. Para değil, ona olan sevgin ilah. Konya sporu seviyorum diyor, aşığım diyor. ...falan böyle... ...fanatik... ...Gazantep Spor'un fanı... ...Maras Spor'un fanı... ...efenime söyleyeyim... ...Kocaeli Spor'un fanı... ...Ağrı Spor'un fanatiye. ...fanatiği... Beşiktaşın. ...Neyi seviyorsun? <gülüyor> ...neyi seviyorsan... ...taptığın Allah odur diyor... ...Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet var... ...sevdiğin şeyleri anlat... ...anlatıyor bana... Şöyle i̇şte, işkembe çorbasını severim. Ondan sonra kabak yemeğini severim. Efendim söyleyeyim. Kadayıfı severim. Anlatıyor. Kebabı severim. Nazik'i severim. Efendim söyleyeyim. Kuzu e, haşlamayı severim. Bana sen ilahlarını sayıyorsun şu anda. Say bakayım kaç tane ilahın var sevgili kardeşim? Ondan sonra başka neyi seversin? Piyano salmayı severim diyor. Ondan sonra başka belgesel izlemeyi severim diyor. Başka bilgisayarda Clash of Clans oynamayı, LoL oynamayı severim. Araba araçlarını. Ha, demek onlar da senin taptığın ilahlar öyle mi? Başka hangi ilahlara tapıyorsunuz efendim? Efendim böyle parayla severim. Ha, o da bir ilah demek ki. Moda başka böyle elimize bilmez sokup bu şey Üsküdar'daki Şems Paşa'nın orada yürüyüp böyle gezmeyi de seviyorum. Yani bana seviyorum dedin ne varsa hepsi senin Allah'ın. Kimisi küçük küçük, kimisi büyük büyük, kimisi orta seviyede, kimi medyum, kimi maksi seviyede, kimi mini seviyede. Ben ne kadar yakışıklı bak. Bana ilah, taptığın ilahlar resmi geçit yaptı şu anda. Evet. Aslında sevdiğini anlat zaman sen bana taptığın ilahları anlat. Muduna görüyoruz, konuşabilirsin. Ondan sonra masaya yatıralım. Bak sen şunu şunu şunu seviyorum. ...az sevdiğimiz problem değil ama aşırı sevdiklerimizin hepsi kesinlikle putlarımız... ...putlarımız... ...hani mini ve e, medyum seviyede midi seviyede sevdiklerimiz onlara bir ilahlaşma denemez... ...ama böyle tutkuyla... ...la pasiyon dal hallaç var ya... ...hallacın tutkusu diyor... ...Luy Masinyon yazdığı kitaba... ...hallacın tutkusu... ...la pasiyon del hallaç... ...hallacın tutkusu... Evet. ...tutkusu kimeydi... Allah'ın Allah. Allah, Allah e Sen tutkunda para ya oğlum. Evet. Sen tutkunda altına gümüş ya oğlum. Efera etemini takede ve Niye böyle? Hangi şeye tutkuyla bağlıysan tapdın Allah'udur. Evet. Bunlardan kurtulmak lazım ama nasıl? Adaman, nasıl kurtulacağız ya? Yani? Oturacağız. Çok sevdiklerimizi bir kağıda yazacağız. Beni sallayan, etkileyen sevgi hangi sevgi? Beni sallayan ve etkileyen sevgiler. Benim kırılması gereken putlarım, onlarla nasıl yüzleşmem gerekiyor, Mürşid-i Kamil'e ihtiyaç var. Onun için o putları kırmanın formüllerini mutlaka yüksek bir tepeye, Üsküdar'a gidip, Sultan Tepeler'de çözmeye çalışmak lazım. Evet. Orada baltayı verirler. Evladım şu baltayla şu putu böyle kır, bu baltayla bu putunu da böyle kır diye tavsiye verir doktor mürşid Kamil. Ondan sonra köküne vura, vura, vura, vura bütün ağaçları İbrahim Aleyhisselam gibi put ağaçlarını yok edersin. Geriye sadece Şecirat-ül Kevn denen hakikat ağacı kalır. Orada da Allah'ın bulunduğu arştır, Allah'ın bulunduğu yerdir. imanın özüdür. Hayatta o şekilde yaşar. O minval üzerinde ölür gidersin. Ve asaletli insan olursun. Asla merkeze dönmüş insan olursun. Çevrede ...boş şeylerle uğraşan değil de merkezde tek sabitte kalmış insan olursun. Evet. Buradan da tabii hocam sosyal hayata katılmayacak mıyız? Katılacağız. Ama çevredir sosyal hayat, boğulmayacağız. Boğulmayacağız orada. Merkez bizim Allah hakikatimizdir, onda boğulacağız. Merkezde boğulunacak çevrede, periferide boğulmuyor. Bugün insanlar çevrede, parada, altın, gümüş, yemek, içmek, futbol takımı, altın, gümüş, moda, elbise, kıyafet. Hep bunlar da boğulmuş, değil mi? Onları merkez yapmış. Boğulduğunuz şey sizin merkeziniz. Ben Allah'ta boğulacağım. Benim merkezim o. Yani bana... sen de baktın para, para, para, durmadan para. İstanbul Menkul Kıymetler borsası para. Ondan altın fiyatları ne? Para. Dolar. Dolar ne olmuş? Para. Yani bakıyorsun daha başka putlaştırdığın işte oyunlar var, bilgisayar oyunlar var, müziki var, modaya çok düşkünsün. Ne? Merkeze aldığın her şey tanırdır. Yani sosyal bir, medya bağ bağımlılığı var hocam. Hepsi. Şu an mesela hepsi evet, bunlar hepsi, hepsi put. Yani Facebook. Hepsi put. Yani. Çok büyük. hepsi put. Bağımlıdır. Hepsinin kırılması lazım. Evet. Daha doğrusu çevreyi çevre olarak bilip ...onun tesiri altına girmeden... ...bulanmadan yaşayabilmek... ...bulanmadan yaşayabilmek... ...merkezi merkez bilip... ...onda da kaybolmak... ...çevrede kaybolmayacağız... ...merkezde kaybolacağız... ...yani Allah'ta kaybolacağız... ...bunu yaptıktan sonra artık mesele kalmıyor... ...ve bu genci de tabi... ...imrenilecek bir ölüm... ...gurbet yaşamış... ...tek başına ölmüş... ...bir Allah dostunu Allah yollamış... ...son nefeste yardım etmiş... Kefenlemiş, yıkamış, defnetmiş, namazını kılmış ve bir tek sadece cenazesinin, cesedinin toprağın altına girmesi lazım. Bir insan var, ihtiyaç var. Ondan da Allah bir kişiyi gönderiyor. Ondan sonra iş bitiyor. Ne kadar garip bir ölüm değil mi? Ne kadar böyle şey bir, yani gurbet, evet. tuğbali, kuraba, gariplere müjdel olsun işte. ...onu yaşıyor genç. Annesi, Tam bir garip. Garibinde. Annesi babası, akrabası... Hani, rintlerin ölümü diyor evet. ya Yahya Kemal Beyatlı'nın... ...Rintlerin ölümü. Evet. Rint demek garip demektir. Vatanından uzak düşmüş. Gurbette. İnsanlardan uzak. Kendini yaşıyor. Kendini biliyor. Kendine yakın olan... ...efendim söyleyeyim bu şekilde ıssızlıkları, sessizlikleri yaşayan insan Allah da yaşayan insan demektir. Allah'ın yaşıyor. Allah'ı bulmuş yani. Tabii. Hakikati ermiş. Evet Tabii biz bunu e, tasavvufta toplumun içerisinde Allah'la beraberlik. Evet. Kalabalıkların içerisinde teki yaşamak. Halvet der dediğimiz. Bütün sosyal faaliyetlere giriyoruz. Ama sosyal faaliyetlerin içerisinde Allah'la giriyoruz. Allah'la çıkıyoruz. Evet. Sosyal faaliyetlerin kendisi olduğumuz zaman putlaştırma başlıyor. ...mutlaştırma üzerine daha çok... ...epi bir şeyler konuşmak lazım. La ilahenin... ...ilahesini söylemiyor insanlar. Hep illallah söylüyor. İllallah herkes söylüyor. La ilahe... söyleyen yok. Evet. Evet Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhtemelen dinleyenler... ...hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle... ...hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.